يا بهجة الكون هذه فرحة يا بهجة الكون هذه فرحة كبرى تزاحم قلبي الولهانا خبر سعيد عنا قد مسامع ف... العين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Men yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahtahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan nabduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور وكل بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة Finnar. Rabb işrah li sadri ve yessir li emri ve lehul ukta min lisani yefka qawli. Rabb zidna ilmen, Rabb zidna fahmen, Rabb yessir ve la tu'sir, Rabb temmin bil hayr. Eee bu haftaki dersimizde isim sıfat tevhidi konularından e, bir yenisini daha inşallah hep beraber Allah azze ve celle tefvik verdiği müddetçe işlemeye çalışacağız. Geçtiğimiz haftaların kısa bir hülasasını, kısa bir özetini yapmamız gerekirse geçtiğimiz haftalarda uluv, nuzul, istiva, el sıfatı, yüz ve gülme sıfatlarını işlemiştik. Bütün bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını işlerken de demiştik ki bizim bu konudaki kıstasımız, bizim bu konudaki usulümüz Şura Suresinin 11. ayeti olacak. Peki neden Şura Suresinin 11. ayeti olacak dedik? Çünkü Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala Şura Suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki لَيْسَكَ مِسْلِ اُشْيَيْءٌ وَهُوَ السَّمِعُ basir onun bir benzeri yoktur. O her şeyi işitir ve görür. İsim sıfata taalluk eden bütün meselelerde, hangi mesele olursa olsun, bütün meselelerde bizim kıstasımız, onun bir eşi benzeri yoktur. O her şeyi işiten ve görendir. Yani leyseke misluş şey'un behuva semi'un basira ayetidir. Peki bunu nasıl tafsilatlandırmıştık? Mesela demiştik ki, uluv sıfatı yükseklik sıfatıdır. İkiye ayrılır. Zatun uluvu sıfatların uluvu. Zatun uluvu Allah Azze ve Celle tebarike ve Teala Kullarından ayrı olarak kendisine, izzetine, kemaline yaraşır bir şekilde yükseklerdedir demiştik. Arşının üstündedir demiştik. Bir de sıfatların ulubundan bahsetmiştik. Bütün sıfatların en yüksek makamı Allah'a aittir demiştik. Mesela Rahman acıyan demektir. İnsan acır fakat Errahman olan Allah'tır demiştik. Kadir güç yetiren deme, demek demiştik insanın bir şeye gücü yeter demiştik fakat el kadir olan Allah Azze ve Celle'dir demiştik yani bütün sıfatların en yükseği Allah'a aittir demiştik bunun dışında nuzul sıfatında yani Allah Azze ve Celle'nin gecenin son üçte birinde yeryüzüne inmesi meselesinde de Allah Azze ve Celle kullarından ayrı olarak kendi izzet ve kemaline yaraşır bir şekilde iner demiştik bunun üzerinde herhangi bir tafsilata gitmenin bidat olduğunu belirtmiştik bunun dışında İstiva meselesinde Allah Azze ve Celle arşına istiva etmiştir demiştik. Fakat istivanın keyfiyeti konusunun konuşulmasının bidat olduğunu belirtip bu konu hakkında kesinlikle ve kesinlikle konuşmanın caiz olmadığını e, tafsili bir şekilde ayrıntılara girerek, teferruata girerek bu konuyu e, keyfiyetlendirmenin caiz olmadığını belirtmiştik. Bunun dışında Allah Azze ve Celle'nin el sıfatını işlemiştik ve demiştik ki Allah Azze ve Celle'nin eli Kullarının eli gibi değildir. Kendi izzetine yakışır bir şekildedir. Elinin keyfiyetini ise biz kesinlikle bilemeyiz demiştik. Aynı şekilde Allah'ın yüz ve gülme sıfatlarında da Allah'ın yüzü ve Allah'ın gülmesi Allah Azze ve Celle'nin kendini vasıflandırdığı şekildedir. Biz Allah'ın yüzünü ve Allah'ın gülmesini insanın yüzü ve insanın gülmesine benzetirsek bu konuda bidat taifelerden olur demiştik. Ve bunun hakkında belli başlı örnekler vermiştik. Muattele ve mücessime taifesinden mütezileden çeşitli örnekler getirmiştik. Biraz evvel de dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin bugün işleyeceğimiz isim ve sıfatları, önceden işlediğimiz isim ve sıfatları ve daha sonra işleyeceğimiz bütün isim ve sıfatları kullarından ayrıdır ve kendisine yaraşır bir şekildedir. Bundaki kıstasımız da Şura Suresinin 11. ayetidir. Kesinlikle ve kesinlikle Allah Azze ve Celle Tebareke ve Taala'nın isim ve sıfatlarında tahrif, ta'til, tekyif, temsil, teşbih, te'vil ve te'vil kesinlikle haramdır, caiz değildir. Her kim böyle yaparsa bidate bulaşmış, bir sapık olmuştur ve bu bula bulaştığı bidatin keyfiyetine göre de Allah bizleri muhafaza buyursun dinden çıkar da Allah ondan hidayet nimetini kesi verir. Bugün Allah azze ve celle tevfik verirse Allah'ın göz, ayak, parmak ve kıskanma sıfatlarını işlemeye çalışacağız. Bunlardan ilki de Allah azze ve celle'nin göz sıfatıdır. Allah'ın gözü sıfatıdır. Göz Arapça'da aynı demektir. Ve Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Azim'i şu anında beş yerde geçer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok hadisinde geçer. Allah Azze ve Celle'nin gözü. Allah'ın gözünü değerlendirirken kullarından ayrı olarak kendisine yaraşır bir şekilde biz Allah'ın gözü vardır deriz. Allah'ın iki gözü vardır deriz. Bunun üzerinde herhangi bir şekilde tafsilata benzetmeye, teşbihe gidemeyiz. Giden ta, e, taife ise ne olur? Giden kişi, grup, cemaat, topluluk, taife bunlar hepsi bidate bulaşmış olur. Vel-iyazu billah. Dedik ki Kur'an-ı Azimuşşan'da beş tane e, göz Allah'ın göz sıfatıyla alakalı, Allah'ın gözüyle alakalı beş tane ayet vardır. Bunlardan ilki Kamer suresinin on dördüncü ayetidir. Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala Kamer on dörtte diyor ki ''Tecribi ayunine cezaen limen kana kufîr.'' Allah Azze ve Celle burada diyor ki Nuh'a bir mükafat olarak Nuh'un gemisi bir mükafat olarak denizin üzerinde akıp gidiyordu. Ve Allah Azze ve Celle burada belirtiyor ki gözlerimizin önünde akıp gidiyordu. Allah Azze ve Celle burada Nuh'un gemisi bir mükafat olarak gözlerimizin önünde akıp gidiyordu diyerek bu ayette gözlerinin varlığından bahsediyor. Allah Azze ve Celle göz kelimesini kullanırken de a'yûnina diyor. Gözlerimiz diyor ve iki tane birden fazla gözü olduğunu belirtiyor ve İbni Üseymin bunun hakkında bu ayet hakkında kendi tefsirinde bahsederken diyor ki Allah Azze ve Celle a'yunina diyor yani gözlerimiz diyor gözlerimiz diyerek burada çoğuldan bahsediyor çoğul ikidir iki tane gözden bahsediyor Allah Azze ve Celle hiçbir ayette veya hiçbir hadiste üç göz dört göz beş göz altı gözden bahsetmediği için bizler bunun hakkında kesinlikle yorum yapmayız. Allah Azze ve Celle'nin iki tane gözü vardır deriz ve bunun üzerinde bu göz insan gözüne benzer. Bu göz falanın gözüne benzer, bu göz filanın gözünüzüne benzer. Kesinlikle böyle söylemeyiz. Nitekim birimize göz dediğimiz zaman aklına ne geliyor diye sorarsak eğer adam der ki göz dediğim zaman benim aklıma kedinin gözü geliyor. Başkası der ki benim aklıma insanın gözü geliyor. Başkası der ki benim aklıma ejderhanın gözü geliyor. Herkesin aklına farklı bir göz gelir. Gözün bir de eş anlamlısı vardır mesela. Organ olarak göz değil de mesela farklı işte arabanın gözü, çekmecenin gözü. Bu tip e, kelimeler de gelebilir. O yüzden biz göz derken görme vasfına sahip olan bir e, azadan bahsederiz. Herhangi bir eş anlamlı, herhangi bir takyif, herhangi bir e, teşbih yapmayız. Ve deriz ki Allah Azze ve Celle'nin iki gözü kendisine yaraşır şekilde vardır. İzzet ve kemaline uygun olarak kullarından ayrıdır. Yani gözün keyfiyeti üzerinde konuşmayız ve bunu konuşanları da tasrif etmeyiz. Yine aynı şekilde Tur suresinin 48. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki vesbir li hukmi rabbike fe innake bi a'yunina ve sabbih rabbike hina takun. Yani Allah azze ve celle burada buyuruyor ki Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında da Rabbini hamd ile tesbih et. Burada da Allah azze ve celle gözlerimizin önündesin <gülüyor> diyerek yine biraz evvelki ayette geçen ayyunina kelimesini Kamer Suresi 14. ayette geçen ayyunina kelimesinden bir daha bahsediyor. Gözlerimiz e, diyerek Allah azze ve celle gözlerinin varlığından burada da bahsediyor. Aynı şekilde Taha Suresi'nin 39. ayetinde de Rabbimiz tebareke ve Teala buyuruyor ki ve elkaytu aleyke muhabbeten minni ve litusnaa ala ayni ve gözümün önünde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim diyor. Kime söylüyor bunu? Musa Aleyhisselam'a söylüyor. Allah Azze ve Celle kendi gözünden burada da bahsediyor. Biz yine buradaki göz sıfatını da tıpkı diğer göz sıfatlarını değerlendirdiğimiz gibi değerlendireceğiz. Aynı şekilde Mü'min'in suresinin 27. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki <gülüyor> Yine Allah Azze ve Celle diyor gözlerimiz. Diyerek çoğul kullanıyor ve diyor ki böylece ona gözlerimizin önünde vahyimizle bir gemi yapmasını emrettik. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Kimden bahsediyor? Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor ve gözlerimizin önünde ona gemi yapmasını emrettik diyor. Burada özellikle bugün kendini İslam'a nispet eden, kendini tevhide nispet eden bazı taifeler bu ayeti yani biraz evvel okuduğumuz ayetler. Mü'minin suresinin 27. ayeti hakkında diyorlar ki gözlerimizin önünde cümlesinden kast edilen şey Allah Azze ve Celle burada denetimimiz altında bizim denetimimiz altında gemi yap dedik diyerek Allah'ın gözlerimizin önünde a'yûnina kelimesini tahrif ediyorlar ve diyorlar ki burada gözlerimizin önünde derken Allah Azze ve Celle diyor ki yani bizim denetimimiz altında bu gemileri yap diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle bizim denetimimiz altında demeyi bilmiyor muydu? Sen Allah'ın ayetine burada nakıslık mı atfediyorsun? Allah ayette eksik söylemiş de sen o küçük beyninle bunu sen kendin mi tamamlıyorsun? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle anlamamış da Allah'ın gözleri olarak anlamış da sen Resulullah'tan daha mı iyi biliyorsun ki bunu böyle anlıyorsun? Hiçbir alim tab sahabe tabi'in tebe -i tabi'in, müteahhirin ulema selefimizin hiçbiri bu ayeti gözlerimizin önünde olarak anlamamış da sen kim oluyorsun da Allah Azze ve Celle'nin ayetine sanki nakıslık atfederek kendi dilinle olmasan da amelinle nakıslık atfederek bu ayeti tahrif ediyorsun. Bu kesinlikle İslam'ın menhecine, selefin menhecine uygun bir tefsir ve tevil değildir. Yine Rabbimiz Hud suresinin 37. ayetinde ve Kur'an'da geçen gözler ile Allah'ın gözü ile alakalı 5. ve son ayette Hud suresinin 37. ayetinde buyuruyor ki وَاسْنَعِلْ فُلْكَ بِأَعْيُونِنَا وَوَهْيِنَا وَلَا تُحَابِدْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُقْرَقُونَ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki bu ayette gözlerimizin önünde vahyimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar mutlaka boğulacaktır diyerek Nuh Aleyhisselam'a gemi yapması gerektiğini Allah Azze ve Celle gözlerimizin önünde gemi yaparak gemi yapması gerektiğini belirtiyor ve bu şekilde Allah Azze ve Celle ve ne diyor? Allah Azze ve Celle yine göz sıfatından bahsediyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bir adam Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatından bahsederken biraz evvel belirttiğimiz gibi bizim denetimimiz altında derse veya Allah'ın gözünü farklı farklı şekillerde tevil ederse bu kendisinden kabul edilmez. Allah'ın gözü kullarından ayrı olarak kendi kemaline yaraşır bir şekildedir. Ve bizler Allah'ın gözü hakkında herhangi bir şekilde tafsilata gitmeyiz. Herhangi bir tevile, tahrife, takyife, temsile, teşbihe, tevfide ve Herhangi bir yoruma asla gitmeyiz. Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatı hakkında Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Buhari'de geçen bir hadisinde buyuruyor ki biz Ben sizi Deccal'in şerrinden sakındırıyorum. Nebilerin hepsi kavimlerini Deccal'in şerrinden korkutup sakındırmıştır. Yemin olsun Nuh da kavmini Deccal'den sakındırmıştır. Ancak ben size hiçbir Nebi'nin söylemediği bir şey söyleyeceğim. İyi bilin ki Deccal şaşıdır. Allah ise şaşı değildir diyor. Resulullah böyle söylerken de iki elini gözleri iki eliyle gözlerini gösteriyor ve diyor ki iyi bilin ki del şaşıdır fakat Rabbiniz şaşı değildir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam burada iki eliyle göz, gözlerini işaret ederek, elleriyle iki gözünü işaret ederek insan gözüne işaret etti. Dolayısıyla Allah'ın gözü, insan gözüdür manası çıkartılabilir mi? Tabii ki böyle bir mana çıkartılamaz. Çünkü biz biraz evvel ne dedik? Ke şeyun. Onun bir eşi benzeri yoktur. Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri ve bütün sıfatları kendi izzet kemaline yaraşır şekilde kullarından ayrı olarak değerlendirilir. Resulullah eliyle iki gözünü gösterdi diye Allah'ın iki gözü kulların iki gözü gibi manasına gelmez. Aynı şekilde bu hadis üzerinden İslam tarihinde bir zümre çıkmış ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın iki gözünden bahsederken kendisine işaret ettiği için Muhammed eşittir Allah demiştir. Haşa ve kella bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir e, haşa ilahlık, bir Rab'lik vasfı yüklemişlerdir. Bu da nedir? Bu da e, dinen caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada iki eliyle kendi gözlerini göstermesi, eliyle iki gözünü göstermesi sadece orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir refleksidir. Resulullah'ın Bedensel bir fonksiyonudur Allah Azze ve Celle'nin gözünü Gerçek bir insan gözüne atfedemeyiz burada Aynı şekilde burada Deccal'den bahsediyor Deccal'in bir sıfatından bahsediyor Deccal'in şaşı olduğundan bahsediyor Lakin Rabbimizin şaşı olmadığından bahsediyor Demek ki Rabbimizin gözleri şaşı bir göz değil Allah'ın gözleri en mükemmel gözlerdir Aynı şekilde Buhari ve Müslümin Müttefekun aleyh olarak naklettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her peygamber ümmetini yalancı, tek gözü kör, Deccal'in tehlikesine karşı uyarmışlardır. Dikkat edin onun bir gözü vardır. Yüce Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Deccal'in iki gözü arasında kefere yazar. Burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal'in tek gözü vardır diyerek Rabbinizin tek gözü yoktur diyor. Rabbinizin ne diyor? Tek gözü yoktur. Burada da İbnü Hüseyin'in kendi tefsirinde Allah Azze ve Celle'nin iki gözü vardır görüşünü naklederken ne yapıyor? İki gözü vardır görüşünü naklederken Allah Azze ve Celle'nin tek gözü yoktur. Allah ayette a'yûnina yani gözlerimiz diyor. Demek ki Allah'ın iki gözü vardır. Allah ikiden fazla gözü olmadığını bize belirtmiştir. Bundan dolayı da ne olur? Allah Azze ve Celle'nin iki gözü vardır diyerek Hüseyin'in seleften cumhur görüşü naklediyor. Yani alimlerin... Çoğunun bu görüşte olduğunu bize ne yapıyor? Bize belirtiyor. Burada da görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle'nin göz sıfatı bu şekildedir. Geçelim Allah'ın diğer sıfatını Allah'ın ayak sıfatına. Allah Azze ve Celle'nin ayak sıfatı ayak Arapçada kadem demektir. Allah'ın ayağı kullarından ayrı olarak kendi izzet ve kemaline yaraşır bir şekildedir. Biz Allah Azze ve Celle'nin ayağı hakkında deriz ki Allah'ın bir ayağı vardır. Fakat biz bunun üzerinde biraz evvel bahsettiğimiz gibi herhangi bir yoruma gitmeyiz. Peki Allah Azze ve Celle'nin ayağı hakkında hangi hadisler var? Ee, örneğin Buhari'nin naklettiği bir hadiste Enes bin Malik radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennem. Kıyamet günü insanlar hesaba çekildikten sonra, insanlar cehenneme atılmaya başladıktan sonra bu kelime aynı zamanda Kaf suresinin 30. ayetinde de geçer. Hel min mezid, hel min mezid, diye sürekli soru soracak. Yani ne diyecek? Daha yok mu? Daha yok mu? Bu Kaf suresinin 30. ayetinde de geçer. Allah Azze ve Celle sürekli daha yok mu? Daha yok mu? diyecek. Allah bunun üzerine ayağını cehenneme koyacaktır. Cehennem izzetin hakkı için yeter yeter diyecektir ve böylece cehennemin bir kısmı diğer kısmına sıkışacak. Burada da biz ne anlıyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın ayak sıfatından bahsediyor, Allah'ın ayağının varlığından bahsediyor ve kıyamet günü yaşanacak bir vakayı bize anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu Vesselam gaybı mı görüyordu? Hayır, kendisine Cebrail Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği ilmi ulaştırıyor Kıyamet günü neden neden bahsediyor? Ne olacağından bahsediyor. Allah azze ve celle insanları cehenneme attıkça melekler insanları e, perşemlerinden yakalayıp ateşe attıkça cehennem diyecek ki helmin mezid helmin mezid. Daha yok mu? Daha yok mu? Bu şekilde ne olacak? Bu şekilde Allah Azze ve Celle en sonunda ayağıyla cehenneme basacak ve cehennem izzetin hakkı için yeter yeter diyecek ve cehennemin bir kısmı Allah Azze ve Celle'nin ayağının şiddetinden dolayı içine sıkışacaktır. Biz burada ne deriz değerli kardeşler? Allah'ın ayağı vardır fakat bu ayak nasıl bir ayaktır? Biz bunun keyfiyetine giremeyiz. Yine Buhari'nin naklettiği bir hadis var. Allah Azze ve Celle insanları hesaba çektikten sonra melekler insanları cehennem ateşine atacaklar. Cehennem daha yok mu daha yok mu diye sormaya sürekli devam edecek. Nihayet Rabbul İzze yani Allah Azze ve Celle onun üzerine ayağını koyacak ve cehennemin kısımları cehennemin parçaları birbirine kavuşacak. Cehennem izzetin ve keremin hakkı için yeter yeter diyecek. Cennette de fazlalık artmaya devam edecek yani cennette bir boşluk oluşacak. Allah azze ve celle o cennetteki boşluğu tamamlamak için yeni insanlar yaratacak. Allah azze ve celle ne yapacak? Cennetteki boşluğu tamamlamak için yeni halklar, yeni insanlar yaratarak o boşluğu dolduracak. Görüldüğü üzere bu hadiste de neyden bahsediyor? Bu hadiste de Allah azze ve celle tebareke ve taala Allah azze ve celle ve taala'nın ayağının varlığından bahsediliyor. Allah'ın ayak sıfatı da kısaca böyledir. Biz deriz ki Allah azze ve celle'nin ayağı vardır ve bu şekilde Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala'nın ayağı hakkında herhangi bir şekilde tafsilata gitmeyiz. Allah'ın diğer sıfatı ise parmak sıfatıdır. Allah Azze ve Celle'nin parmağıdır. Parmak isba demektir Arapçada. Çoğulu ise esabi'tir. Ve bu kelime de sayı hadislerde lafız olarak geçmektedir. Allah Azze ve Celle'nin parmak sıfatı sayı hadislerde geçmektedir. Bizler tıpkı Allah'ın diğer isim ve sıfatlarında olduğu gibi deriz ki Allah Azze ve Celle'nin parmağı vardır. Allah azze ve celle'nin hadiste geçtiği üzere iki parmağı, parmakları vardır ve bu parmaklar nasıldır? Keyfiyeti nasıldır? Biz bunu bilemeyiz. Kullarından ayrı olarak kendi ve kemaline yaraşır şekildedir deriz. Müslümin naklettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Adem oğullarının kalplerinin hepsi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında tek kalp gibidir. Allah onları dilediği gibi evirir çevirir. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? oğullarının bütün kalpleri Allah'ın iki parmağı arasında sanki bir kalp gibidir. Allah Azze ve Celle de onu dilediği gibi evirir çevirir. Yani bir adam ben İslam üzere sabit kaldım, tevhidi öğrendim, akideyi öğrendim artık kimse beni döndüremez diyemez. Eğer batıl ehliyle iştigal olursa eğer sapkın taifelerle iştigal olursa, eğer bidat ehliyle iştigal olursa, eğer Allah'ın kendisini yasakladığı taifelerle işli dışlı olursa, Allah azze ve celle onun kalbini onlara bir anda evri verir. Çünkü Allah azze ve celle kalpleri istediği gibi evrir, çevirir. Eğer siz Allah'ın kalbinizi evririp çevirmesini istemiyorsanız, batıl ehliyle iştigal etmeyeceksiniz. Ki Allah'a kalbinizi evirmesi için bu şekilde sizi imtihan etmesi aracı, e, aracını vermeyeceksiniz. Her zaman hak ehliyle kalacaksınız ki Allah Azze ve Celle tebareke ve sizi imtihan etmesin. Yoksa sürekli batıl ehliyle iştigal ederseniz onlarla içli dışlı olursanız ya bunlar bana bir zarar veremez derseniz bir anda büyük bir kale yıkılmaz. Fakat kaleye bir taş atarsın iki taş atarsın üç taş atarsın beş sene sonra on sene sonra kale tarumar olur. Aynı şekilde ben beyaz bir kağıt örneğini de verebiliriz. Ben beyaz bir kağıda bir nokta atarak onu karartamazsın. Fakat her gün bir nokta atarsan, bir sene sonra kağıt simsiyah olur. Bundan dolayı mümin Allah Azze ve Celle kendi kalbini çevirmesin ve kendisini imtihan etmesin istiyorsa ne yapacak değerli dostlar, değerli kardeşler? Hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin kendisine razı olduğu taifede dışında hiçbir ile iştigal etmeyecek. Yine Buhari'de geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ey kalpleri istediği gibi evirip çeviren Rabbim ayaklarımı dinin üzere sebat ettir. Diğer rivayette de kalbimi dinin üzere sebat ettir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve kendi kalbinin dahi garanti altında olmadığını belirtiyor. Kendi kalbi için dua ediyor. Allah Resulullah sallallahu vesselam ve bile kendi kalbi için sürekli dua ediyor ve kalbinin sebat etmesi için Allah Azze ve Celle Tebareke ve Teala'da niyazda bulunuyorsa biz kimiz? Falan hoca kim? Filan alim kim? Filan hazret kim? İnsanların vasıfları ne oluyor burada? Peygamber bile kendinden emin değilken en büyük vasıfa sahip adam da kim oluyor? Bundan dolayı eğer sizler Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edip sebat dilemezseniz Allah Azze ve Celle e, ne yapar? Sizi olur ki batıl ehl iştigal ederseniz imtihan eder. Kur'an'da bunun örnekleri var mıdır? Tabii ki vardır. Mesela Allah Azze ve Celle Araf suresinde kimden bahsediyor? Belan bin Bavra'dan bahsediyor değil mi? Allah Azze ve Celle dilini köpeğin dili gibi sarkıttık diyerek bir adamdan bahsediyor ki İbni Kesir'e göre bu Belan bin Bavra'dır. Kendisi her ettiği duası kabul olan bir adamdır. Allah Azze ve Celle bu adamı batıl ehliyle imtihan ettiği zaman ki bu adam kendisi batıl ehliyle iştigal olmayı kendi tercih etti. Allah Azze ve Celle de bu adamın kalbini çevirdi ve bu adam ayakları kaydı. İmtihandan başarıyla ayrılamadı ve ölmesine birkaç ay kala dininden döndü. Zaten dinden döndükten birkaç ay sonra da Allah Azze ve Celle'nin ordularından bir ordu tarafından helak edildi. Bu şekilde ne oldu değerli arkadaşlar? Belan bin Bağora'nın kalbi evrildi ve cehennemin gayya çukurlarından bir çukura yuvarlandı. Ne oldu? Bütün ömrü boyunca ibadet etti. Ne işine yaradı? Bütün ömrünü Allah yolunda ilimle geçirdi. İbni Kesir diyor ki Kendisi Allah Azze ve Celle'nin dinini yaymak için ömrü boyunca yüz binlerce insana ilim öğretmişti. Yüz binlerce insana tevhidi anlatmıştı. Allah'ın dinini anlatmıştı. Ne oldu? Ne faydası oldu? İşte batıl ehliyle iştigal insana böyle zarar verir. Yine Tirmizi'nin naklettiği bir hadiste. Ravi diyor ki. Ben bir gün kendisine şöyle söyledim. Yani Allah'ın peygamberi ve vesselama şöyle söyledim. Ey Allah'ın Resulü. Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda hala korkuyor musun? Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle söyledi. Evet korkuyorum. Kalpler rahmanın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi evirir çevirir. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu soruyu yoldan geçen bir adam sormuyor. Siz veya ben sormuyorum. Veyahut da sizin bugün gözünüzde en yüce insan kimse o sormuyor. Allah'ın cennetle müjdelediği sahabe soruyor. Allah azze ve celle'nin... Tevbe suresi 100. ayette radiyallahu anhum ve raduan diyerek Allah onlardan onlar da Allah'tan razı oldu diyerek övdüğü bu tâif ve bu sahabe topluluğundan bir adam soruyor. Diyor ki ey Allah Resulü bizim hakkımızda korkuyor musun? Resulullah burada ne demesini beklerdik biz? Stabil olarak normal olarak. Derdi ki yok korkmuyorum zaten siz cennetliksiniz. Devam. Böyle söylerdi. Fakat Resulullah ne dedi? Evet korkuyorum. Neden korktuğunu da cümlenin devamında söylüyor. Diyor ki çünkü kalpler Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi evirir, çevirir diyor. Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam cennetle müjdelendiniz ama öyle kafanıza göre hareket edemezsiniz diyor. Hak üzere kalmaya devam edeceksiniz diyor. Çünkü insanın Müslüman olması, İslam'a girmesi çok kolaydır. Lakin İslam'dan çıkması da bir o kadar kolaydır. Bir adam bir kelime söyler, der ki La ilahe illallah sonra hemen onu amele döker, Müslüman olur. Fakat aynı şekilde bir küfür sözü söyler, o saniye dinden çıkar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, men qalı La ilaha illallah ve kafir bıma yıbbedu min allah. Kim La ilaha illallah der ve Allah’tan başka ibadet edilenleri tekfir ederse, onun canı malı helal, haramdır, hesabı ise Allah’a kalmıştır. Yani La ilaha illallah deyip amele geçenleri Allah Azze ve Celle hemen Müslüman ismini veriyor. Peki bir başka örnek verelim Kur’an’dan. Hani İslam’a girmek. La ilahe illallah'ın amelini yerine getirerek olur dedik ya çok kolay bir şekilde. Peki Kur'an-ı Azimuşşan'da dinden çıkmanın çok basitliğinden bahsediyor mu Allah Azze ve Celle? Tabi ki bahsediyor. Tövbe suresinin 65-66. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Kul ebillahi ve ayatihi ve resulihi kuntum tehtezion la te'tezurun kat kefertum ba'da imanikum. De ki, yoksa siz Allah'la resulüyle ve ayetleriyle alay mı ediyorsunuz? Sakın özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra kafir oluverdiniz. Allah Azze ve Celle onların pişman olduklarını bildiği halde sakın özür dilemeyin diyor. Sakın tövbe etmeyin yani. Siz kafir oldunuz. Baştan Müslüman olun diyor Allah Azze ve Celle. Hatırlayacaksınız bu sahabeler de Allah'la, Resulüyle ve da Allah'ın kitabıyla alay etmediler. Sadece Kur'an okuyan kurallar hakkında, sahabeler hakkında dediler ki ya bu kurrağlar da bu Kur'an okuyanlar da anmada şişman. İbn-i Mace'ye göre sadece onların şişmanlığından bahsettiler ve o sişmanlık sıfatından bahsederken de onların kurra olduğunu belirtti. Bu şekilde ne oldu? Bu şekilde Allah Azze ve Celle onların kafir olduğunu belirtti. Ve onların özürlerini de kabul etmediğini söyledi. Onlar da ne yaptılar? Baştan Müslüman oldular. Allah Azze ve Celle onlardan bir kısmının tövbesini de ne yaptı? Kabul buyurdu. Dolayısıyla değerli arkadaşlar ne yapacağız? Dine girdim. Bundan sonra benim için bir şey yapmaya gerek kalmadı. Kafama göre takılırım demek yok. Şunu hiçbir zaman unutmayacaksınız ki Allah Azze ve Celle'nin 8 kat yarattığı cehennemin en üst katının ismi Cahim'dir. Ve Cahim ateşi Müslümanlardan günahkar olanların azap görmesi için yaratılmıştır. Hani cehennemin 8 kat olduğunu anlatmıştık ve en alt katta münafıkların, Sonra sıra sıra farklı farklı taifelerin, Yahudilerin, Hristiyanların yer alacağını belirtmiştik. İşte onun en üst katında cahim ateşi vardır, cahim katı vardır. Ve Allah Azze ve Celle Müslümanlardan günahkarları oraya koyacaktır. Yani ben Müslüman oldum, sakal bıraktım, Ahmet'e Mehmet'e kafir dedim, namazı da kılıyorum tamam bitti. Böyle değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kul la, ilahe la ilahe illallah de sonra söylediğin gibi dost doğru ol. Yani sağa sola kayma. La ilahe illallah dedikten sonra her gün değişme. La ilahe illallah dedikten sonra sebat et diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine Buhari'nin naklettiği bir hadis var. Allah Azze ve Celle'nin parmak sıfatı hakkında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Yahudi bir adam geliyor ve diyor ki ey Muhammed. Kuşkusuz Allah kıyamet günü gökleri bir parmağına, yedi kat yeri bir parmağına, dağları bir parmağına, ağaçları bir parmağına ve yarattıklarını bir parmağına alır. Sonra da şöyle söyler. Melik benim, padişah benim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Yahudinin sözünü beğenir. Ve onu doğrulayarak der ki, evet Allah'ı onlar hakkıyla tesbih edemediler. Oysa kıyamet günü yeryüzü bütünüyle onun avucundadır. Gökler de sağ elinde durulmuştur. Burada Yahudinin Allah'ın sıfatından bahsetmesi Resulan ne yapıyor? Hoşuna gidiyor. Tabi burada Resulan hoşuna gitmesi demek Yahudinin dini hoşuna gitmedi. Yahudinin söylediği bir söz onun hoşuna gitti. Yani nasıl ki bozuk bir saat günde iki defa doğruyu gösterir. Yahudilerin kitabında da Yahudilerin Tevrat'ında da tarif olmuş bir kitap olsa da doğru şeyler bulmak mümkündür. Bu da bunlardan biridir. Nedir o peki? Allah'ın? Parmak sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin parmak sıfatı bu hadiste ne yapar? Bu hadiste geçer Buhari'nin naklettiği bir hadistir. Geçerim Allah'ın diğer sıfatına. Allah'ın kıskanma sıfatı. Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle kıskanma vasfına sahiptir. Kıskanma sıfatına sahiptir. Ve Allah Azze ve Celle yarattıklarını kıskanır. Peki Allah yarattıklarını nasıl kıskanır? Yani bir insanın Başka bir insana duyduğu ve bazen çok saçma sebeplerden dolayı duyduğu aptalca, geri zekalıca bir kıskanma olarak düşünürsek biz eğer, Ayaklarımız ne olur? Ayaklarımız kayar. Burada e, Buhari Müslim'den muttefakun Aleyh olarak geçen iki hadis vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah kıskançtır. Mümin de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, müminin Allah'ın haram kıldığı şeyi yapmasıdır. Allah'ın kıskanması nedir? Müminin haram kıldığı bir işi yapmasıdır. Mesela Allah sana içkiyi haram kıldı. Sen içki içersen Allah seni kıskanır. Diyelim ki Allah Azze ve Celle sana herhangi bir şeye haram kıldı. Sen onu yaparsan Allah seni kıskanır. Fakat bu e, naz manasında kıskanmak değildir, gazaplanmak manasında ve bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin kıskanmasının nedir, kıskanmasının varlığından bahsediyoruz. Yine Buhari Müslüm'den muttefekun aleyh olarak geçen başka bir hadiste de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki zinanın açığını da kapalısını da haram kılmıştır. Övülmekten Allah kadar hoşlanan başka bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki Allah nefsini övmüştür. Görüldüğü üzere burada da Allah Azze ve Celle'nin kıskanmasından bahsedilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin e, kıskanmasından dolayı da zinanın açığını ve kapalısını Haram kıldığını belirtiyor Yani Allah Azze ve Celle diyor ki Evlen kendine bir helalin olsun O helalinle her ne iştigalde bulunuyorsan bulun Fakat bunu zina olarak yapma diyor Allah Azze ve Celle Bu şekilde Allah'ın kıskandığını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belirtiyor Hadisin devamında da Allah, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle kendisini övmeyi çok sever Hatta Allah'tan çok övülmeyi seven biri yoktur Bu şekilde Bu şekilde Allah azze ve celle kendisini Kur'an'ında övmüştür. Doğru mu? Neredeyse her ayetin sonunda Allah'ın kendisini bir şekilde övdüğünü görürsünüz. Mesela inna Allahu semiul alim. Allah her şeyi, her şeyi işitir ve görür. İşte inna Allahu Rahim. Allah Rahman ve Rahimdir. İnna Allahu semiul basir. Yani bunu bu örnekleri arttırmak mümkündür. Allah neredeyse her ayetin sonunda kendisini över. Kendisinin bir vasfını söyler, bir özelliğini söyler. İşte şüphesiz ki Allah acır. Allah Bağışlar, Allah esirger, Allah rızık verir, Allah cömerttir, Allah kahreder. Yani böyle sürekli Allah kendi sıfatından bahseder durur. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapar? Kendisini över. Nitekim ekber olan, e, kibirlenmeye en layık olan da Allah Azze ve Celle'dir. E, i̇nşallah bu haftalık bu kadar yeter. Haftaya diğer sıfatlardan, e, diğer sıfatları eşiterek devam ederiz. Sözlerinde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya kusur varsa da nefsim ve şeytanındandır. Allahumma hel belleft, Allahumma feshad. Rabbena la tu'akhizna in nesina aw aghtana. Rabbena wa la tahmil aleyna isran kama hamaltahu ala alladheena min kablina. Rabbena wa la tuhammilna ma la ta lana bih. Wa'fu annâ, waghfir <gülüyor> lana, warhamna. Anta maulana fansurna ala al-qaum al-kafirin. Wa ahire da'awâna en elhamdülillahi rabbil alamin. يا بهجات الكواني هذه فرحاتو، يا بهجات الكواني هذه فرحاتو.